Neden? Neden? Neden? Merhaba, kendini tanıtır mısın ve Bon Sergideki rolün ve işlevin nedir? Selamlar, Özlem ben Boston'da psikolojik danışmanlık okuyorum. Aynı zamanda illüstrasyon, heykel, animasyon gibi görsel sanatlarla da ilgileniyorum. Bon Sergisi de açık şarı başlatıldıktan sonra gördüm aslında ve hali hazırda aktivitelerin içinde bulunan bir sanatçı olarak. Bu oluşumun içinde bulunmayı çok istemiştim. Zaten bu bon sergi alt kişiyle başlayıp binden fazla belki kişiye ulaşmış bir kolektif. Herkes her şeyi yapıyor. O yüzden e, herhangi birimizin bir işlevi yok spesifik olarak. Hatta yurt dışından da dahil olmak üzere bir sürü sanatsever olarak birleşip sanat yapmak ve sergilemek amacında birleşen insanlarız <gülüyor> diyebilirim. Çok güzel. Yani rolün ve işlemin aslında serginin tamamında rol almak şeklinde belirli bir şeyden ziyade değil mi? Tabii tabii. Herkes eline hangi iş geçerse onu yapıyor gibi bir durum var aslında. Evet. Kolektif yapıda genelde öyle oluyor zaten. Aynen. Ee, tabii. Peki boğun sergi nedir? Nereden çıktı? Ee, boğun serginin fikirleri daha önceden atılmış aslında. Karantina sürecinde... Ee... Kampüste bir sergi düzenleyelim gibi bir fikirden ortaya çıkıyor. Ama daha sonrasında kayyum rektör direnişiyle birlikte bir protesto biçimi olarak sanat fikri gün yüzüne çıkıyor. Ee, kayyum protestolarına insanlar kendi sanatları yoluyla destek verebilsin diye bir platform olmak amacı da çıkıyor aynı zamanda. Ee, yani ayrıca pandemi sürecinde de fiziksel olarak çalışmalarını sergileyemeyen bir sürü sanatçı var ve bu sanatçılara platform olma fikri de var. E, bu sergi içerisinde. Ya bir de zaten biliyorsunuz ülkemizde maddi sebeplerle sanat icra etmek, hele ki sergilemek oldukça zor. E, sadece maddi de değil, siyasi sebepler de sanat yaratımı konusunda ciddi etkili olan bir yöntürmüş. Ya biz bunları zor yollardan öğrenmek zorunda kaldık. E... Maalesef. <gülüyor> evet, maalesef. Serginin açık çağrısında e, dediğim gibi herhangi bir kısıtlama yoktu. Her yerden herkes istediği çalışmayı gönderebiliyordum. Zaten sergi sadece heykel, resim, ilüstrasyon gibi görsel sanatlarla oluşmuyordu. Yani hemen hemen bütün sanat barındıran bir festival gibiydik. Gönderilen çalışmaları da sergi ekibi olarak politik ya da estetik görüşlere göre herhangi bir ayrımda özellikle de sansürde bulunulmadı. E, tabii 400'den fazla içerik yollandığı için hepsini fiziksel olarak sergileyemezdik maddi sebeplerden dolayı yine. Bu yüzden de bir kısmını da açmayı planladığımız online serginin içinde olacaktı. E, fiziksel sergi çalışmaları da basılınca sergimiz Güney Kampüs'te başladı. Kampüste sergi açmaktan Kayyum protestosuna uzanan bir süreçten bahsediyorum. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kayyum protestosu burada bir direniş söz konusu. Sar sanatla direnmek mi istediniz yani? Sanatla direnmek ne demek ve nasıl direnilir sence? Ya aslında bu soruya cevap vermek için belki sanatın işlevine irdelemek lazım ki zaten sürekli irdelenen bir konu bu. Eee fakat sanatla dilemekten bahsederken ben bu dilemanın içine sokmak istemiyorum işte hani sanat ne içindir gibi bir şeye e, tartışmaya sokmak yerine kavram olarak sanatı e, protestalar üzerinden belki incelememiz gerekiyor e, teoride tartışılması gereken bir konu olabilir tabii ki fakat pratikte sanatın fazlasıyla politik olduğunu tecrübe ettik biz o yüzden şu an bu dilemdaki görüşümüz ne olursa olsun Sanatın çok fazla şeyi etkilediğini ve çok fazla şeyden de etkilendiğini göz ardı edemeyeceğim. O yüzden diyebilirim ki direniş gibi politik yönü güçlü olan bağlamlarda sanatın rolü tahmin ettiğimizden çok daha kuvvetli bence. Yani hatta aslında bu tarz olanüstü bir durum olmasa dahi sanat kendi içinde çok politik bir sanatçı sıfatıyla yaklaşmam gerekirse konuya sanatçı olarak tanınabilmek için. Ki sanatçı olmak için tanımaya gerek olduğunu söylemiyorum kesinlikle. E, belli bir hiyerarşinin içinde buluyorsunuz kendinizi aslında. Bir kere maddiyat çok önemli bir faktör. Network çok önemli bir faktör. Ne kadar bağımsız, böyle isyancı bir sanatçı olmaya çalışsanız da. E, günümüz sanat camiasında barınmak her şekilde çok zor. Ben bunu deneyimliyorum en azından kendi adıma. Özellikle de bizim ülkemizde. Dediğim gibi sadece maddiyat değil, güncel siyasi ortam da çok etkili. Hatta bizim sergimizin dışında bir örnek vermek gerekirse buna. Belki hatırlıyorsundur, Tophane'de böyle kızla erkekli, şarap içildiği için basılan bir sergi vardı. Hatırlamaz mıyım? <gülüyor> Hatta olaylar böyle fiziksel şiddete kadar varmıştı doğru hatırlıyorsam. Yani rezalet tabii ki ama insanın başına gelmeyince bu tarz haberlere yaklaşım Pasif oluyor belli bir noktada. Yani ne kadar üzülsek de kıssak da. E şimdi biz e, direkt olarak ülkedeki sanat ve sanatçı düşmanlığını iliklerimize kadar yaşıyoruz. E, ve bu yüzden de sanatla direnmenin gücünü daha iyi anlıyoruz bence. Zaten serginin başlangıcı kayyum protestoları içerisinde e, biz sanatımızı da yapmaya devam etmek istiyoruz. E, biz dans etmek istiyoruz. Yani biz bu kültürü konulmak istiyoruz. Bu yüzden kayyumu protest ediyoruz demek de Yani bunlar son derece politik aslında. Ya biz dans ettiğimiz için işte ağaçlara birkaç resim aslığımız için direnişi ciddiye almadığımızı söyleyenler oldu. Fakat bulunduğumuz noktada bariz bir şekilde görüyoruz ki bizim eğlenmemiz, sanat icra etmemiz ve sergilememiz son derece politikmiş. Yani iki arkadaşım bir aydır hapiste, iki arkadaşım bir aydır bileklerinde kelepçe taşıyor ve bunların hepsi bir sanat üzerinden çıkıyor. Bütün ülke gündemi karıştı yani İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı sözcüsü, ıı, ana muhalefet sözcüsü, bir sürü siyasetçi hakkımızı da atıp tuttu ve bize bir sürü hakaret ettiler. Ya sonra ülkeden de çıktı bu konu, dünyaya taşındı işte BBC'dir, New York Times'dır, bütün ülkelerden insan hakları uyarıları gelmeye başladı. Yani özellikle demeye çalıştığım şey aslında sanat kim ne derse desin çok politik ve çok güçlü. Bütün dünyayı değiştirmeye bile belki gücü vardır. Yani bu yüzden benim şahsi görüşüm bir protesto biçimi olarak sanat çok değerli. Bu sanat kriminalize edilse dahi bu onun sanatsal ve estetik değerinden bir şey götürmez diye düşünüyorum. Ee, sanat. <gülüyor> evet evet çok haklısın sana çok hak veriyorum devam et lütfen. Ee, bir sanatla nasıl dirilileri gelirsek de dürüst olmak gerekirse çok zormuş. Yani özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız. Özgürlüğümüz... Nasıl direnilmez? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> direndirilmez? Nasıl direnemeyiz? Aynen öyle yani. Birazcık özgürlüğünüzden, biraz can güvenliğinizden, feragat etmeniz gerekiyor. Birazcık gibi. tecrit <gülüyor> hücresine kapatılarak <gülüyor> ve birazcık. Bunları göze alacaksınız. Evet ben sansür uygulamayacağım diyorsanız yani. Bu fedakarlıkları yapıyorsanız cesur bir sanatçı olarak. Ee, geriye kalan şey elinizde bulundurduğunuz aracı ne amaçla kullandığınızı bilmek. Ee, bu konuda da ya bence berrak bir etik görüş gerektiren politik bir fonksiyon barındırdığını düşünüyorum ben sanatçılar olarak. Çünkü dediğim gibi sanat çok güçlü bir araç. Kullanmasını diyormuş? <gülüyor> evet, yani şakalıyım ama son, e, son dönemlerde yani farkındayız hepimiz. Demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar estetik bir kategorinin altına giriyor. Özellikle de globalizasyon yaygınlaştıkça, evrensel bir dile sahip olduğu için protest art yaygınlaşıyor. Bunun sanat değerine zarar verdiğini düşünen zengin beyaz sanatçılar da var. Ama ben onlara rit durum diyebilirim sadece. Çünkü yani Ütopya'da yaşamıyoruz maalesef. E keşke böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalmasak. ya Biz de ama... Realite hiç böyle değil. O yüzden... E bu... ben... Evet. Ya sanatla, sanatın işleviyle ilgili çok tartışmaya açmak istemiyorum dedin ama liseden beri kompozisyon sorularının da işte edebiyat öğretmenlerinin herhalde favori sorusu sanat, sanat için midir, şu için midir, bu için midir diye. Aslında toplum için bir sanat evet. yaptığınızı görebiliyorum orada. Yani en azından Boğaziçi Üniversitesi camiasına Hı -hı. açık, kapalı bir sergiydi tabii ki. Yani dedim Hüma ile konuşurken de söyledim. Ben mezun olduğum için mesela o sergiyi ziyaret edemedim. Üstelik bir City Kırım'la sergiye katıldım. Ve bir e, besteyle bir dansın e, gönderilmesine, bir kaydın gönderilmesine de öneye koymuştum e, Dolayısıyla kapalı bir sergiydi ve aslında iyi diş edildi yani. Dışarıya açıldı ve izinsizce açıldı ve pervasızca açıldı. Haliyle bir e, şey kulvarından çok kötü bir şekilde çıkarılmış oldu. Bir de e, Tophan'daki şeye olaya gelmek istiyorum. 2010 yılının Eylül sonlarıydı. <gülüyor> 20 kişilik bir grup tophanedeki bir sanat sergisinin açılışını sopalarla bastı. Davetlileri darp etti. 5 kişi yaralandı. Evet. Ayrıca iki sanat galerisine de ciddi zararlar verdiler. Hatta olayın ayrıntılarını Nazım Dikbaş e, anlattığında o da bu olayın baş mağdurlarından ee, bunu tophaneye mal etmeyen, yani top, e, tophane mahallesinden mal edilmesin bu olay. Çünkü bu daha ziyade örgütlü bir şeye benziyor demişti. Senin verdiğin örnek Özlem, tophane <gülüyor> örneği <gülüyor> çok doğru. <gülüyor> çünkü yani buradaki örgütlülük ve yani sanata saldırı, çünkü sanatın bir şeye saldırdığını iddia etme meselesi çok çok doğru örnek <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Yani siz de epeyce sopalarla kafanıza indire indire dövüldünüz. E, tabii ki öyle yani zaten e, can güvenliğimizden de bahsedeceğim birazdan. Çünkü gerçekten öyle mesajlar aldıkken dilim olmaz yani ya. şu bunları açıklamaya. Ya, öyle şaşırdım ama niye şaşırdım teklifleri ki? Teklifleri. Doğru. Yani <gülüyor> Neden şaşırıyorum yani, diye şaşırıyorum da, şu anda. E, evet tam olarak da bahsettiğimiz şeylerden dolayı yani e, bu... Sanata karşı yapılan şeylerden dolayı benim e, aktivist beyanmaları olarak praksisimizi dilin yanında daha çok yanlı olduğu için sanatı da ekleme taraftarıyım. Çünkü ya yani her örnekte görüyoruz çok güçlü yani çok fazla yere ulaşabiliyor. Yani özellikle son yaşadığımız olaylardan sonra ben bunu çok daha net bir şekilde görebiliyorum. Yani bu ülkede LGBT'nin aslında ne olduğunu öğrenenler oldu. Gazeteciler lgunca kelimelerin anlamını sormaya başladı. Yani bunlar tabii ki yeterli ilerlemeler değil ama bebek atım, adımları atıyoruz sanal sayesinde. Bu göz ardı edilmemeli bence. Dayanışanlar tarafından sanatçı direnişçiler vardır. Gözlerde edilmeyelim istiyorum. Tabii. Tanpınar'ın bir sözü var ya çok da paylaşılıyor. Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor diye. Hakikaten <gülüyor> yaptığın ayrımda protest sanat değerlidir evet. Protest bir şey üretmeyecek olan kişilerin de protest olması. Yani belki Hüma ile yine konuştuk bunu accidentally protest sanat dedik ve güldük. Hakikaten istemesen de böyle protest sanat üretiyor oluyorsun. İstemesen <gülüyor> Kendini ifade etmeye çalıştığın noktada aslında bir şeylere baş kaldırmış oluyorsun. Çünkü o kutuda algılanıyorsun, o çekmeceye konuyorsun. Bir de yine ben Twitter'da da bunun çok tartışmalarını gördüğüm için özlem değindiğine çok sevindim protesto biçimlerinin aslında klasik sol e, şablonlarla şekillenmesinin dışına çıkmanızdan, işte daha fıkır fıkır olmanızdan, dansla, yoga ile bunu yapmanızdan rahatsızlık duyan demeyeceğim. Yani bunu de desteklediği halde sizin e, oluşumunuzu ve çabanızı desteklediği halde bunu gayri ciddi bulan e, kesimler de oldu. Bunların içinde feminist kadınlar da olduğunu biliyorum şahsen. Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Her zaman en queer, en tuhaf, en... Renkli ve cıvıl cıvıl fıkır fıkır olandan e, yanayım ama biraz buna değin ve sonraki soruya geçeyim olur mu? Aslında rahatsız oluyor kelimesini bence kullanabiliriz. Çünkü biz e, serginin üç günü içerisinde de direkt olarak yani okulda e, olan arkadaşlarımızla Ötekileştik demek istemiyorum ama ötekileştik çünkü yani belli bir noktada biz aynı amaç uğrundayız ve bu çok bariz yani kayyum rektörü protesto ediyoruz bizim protesto şeklimiz böyle sizin protesto şekliniz böyle oldu yani biz siz olduk ve bu bizim en son istediğimiz şey yani hepimiz öğrenciyiz akademisyenler öğrenciler mezunlar diğer bize destek olanlar biz hepimiz bizdik aslında ama daha sonra işte siz biz olduk tartışmalar çıktı. Ee, ve yani anlatmaya çalıştığımız tek şey dans etmek de çok politiktir resim yapmak da çok politiktir bunu sergilemek de çok politiktir yani bunu zaten yani artık tartışmaya bile gerek kalmadı o zamanlar böyle olaylar yaşamamıştık ama şu anda eminim ki onlarda ne kadar büyük bir politik durumun içerisinde olduğumuzun farkında vardır Doğru. yani o yüzden diyecek bir şey yok artık ya ben bir de şey görüyorum e, klasik e, ikilik var ya beden zihin ikiliği sanki böyle bir durumda sadece zihnimizle var olmalıyız ve zihnimizle mücadele etmeliyiz. Bu zaten yapılıyor arkadaşlar. <gülüyor> Eğer bunun bedensel yönüne e, karşı rahatsızlık duyan ki sen doğru bir tabir olduğunu söylediğin için ben de rahatlıkla kullanıyorum. Böyle bir rahatsızlık söz konusuysa ortada bu yanlış <gülüyor> yani yanlış. <gülüyor> Diyorum ve evet. bir sonraki soruya geçiyorum. Sergi sürecinde <gülüyor> e, neler yaşadınız? Bunları anlatır mısın? Yaz sergi sürecinde aslında yani o kadar güzellik ki sergi boyunca böyle bütün kampüsüyle inanılmaz bir birlik hissi vardı gerçekten. Üçüncü gün mezunlarımızı da aldığımız gün yani inan, inanamazsınız yani öyle öyle güzel bir dayanışma ve birlik hissi yaşıyorduk ki böyle aldık geldik mezunlarımızı işte çok mutluyduk falan filan. Sergi içerisinde de hep birlikte çalışıyorduk, hep birlikte eğleniyorduk, sergiyi geziyorduk. Gerçekten benim daha önce kampışta hiç yaşamadığım kadar güzel bir ortam vardı. Ya özellikle de zor zamanlar geçirdiğimiz direniş günlerinde birbirimize ilaç gibi gelmiştik yani. E tabii sinirimizi boğulan şeyler de oldu. Ee, mesela Sergin'in ilk gününden sonra eserlerimiz çalındı. Ve güvenliklere dilekçe Nasıl? verdikten sonra şöyle hemen anlatayım. <gülüyor> sergin'in e, ilk günü birçok eserimizi topladık ama bazılarını da kampüsü bırakmak istedik. E, çünkü yani Politik mesajlar da vardı içerisinde ve hepsini toplamak istemedik. Yani bu biraz pasif bir hareket olur diye düşündük ve bazılarını kampüste bıraktık. Ve yıllardır biz bu kampüsün içerisindeyiz. Herhangi bir hırsızlık daha önce başımıza hiç gelmedi. Çünkü yani burası evimiz dediğimiz güvenli alanımız. Neyse böyle olunca e, eserler çalınınca biz de güvenliklere bizi koruması gereken insanlara dilekçe verdik. Onlar da biz bilmiyoruz dediler. Sonra biz de sosyal medya hesaplarımızdan eserlerin fiyatını açıkladık. Fiyata açıklandıktan sonra bir anda güvenlikler tarafından mucizevi bir şekilde ortaya çıktı eserlerimiz. Ee, neyse bu konularını pek fazla durmayacağım. Bulunduğunu söylediler yani, galiba. Doğru mucizevi mi? oldu yani. Bir anda <gülüyor> bir anda hepsi ortaya çıktı diyebilirim. İşte Neyse, e, neydi gibi... e, kaybolduğuna inanıyorsun da şey e, doğurduğuna inanıyorsun da Özlem öldüğüne mi inanmıyorsun <gülüyor> gibi bir durum olmuş. <gülüyor> ya, aynen öyle. Fiyat ortaya çıkınca işte olaylar değişti. Ya, sonra zaten güvenlikler bize videoya mı almadı fotoğrafımızı mı çekmedi. Zaten bu üçüncü günkü olaylarda direkt olarak güvenliklerin ifşaatı söz konusu. Sivil polisler geldi arada rahatsız ettiler ama... Bence sivil polisler de güvenliklerde sergiden bayağı memnundular. Çünkü ben e, arada gidip <gülüyor> nasıl bir diye... memnuniyet bu kendilerini dahil olmuş ee, mu hissettiler evet. Boğazçı kültürüne ve Boğazçı <gülüyor> havasına. <gülüyor> ya zaten sivil polisler bir iki aydır falan okulda ve e, bu kültüre çok alıştılar bence. Yani takılıyorlar <gülüyor> bayağı. Sergideyken kendi sürekli geziyordular işte böyle sanat eserlerine bakıyordular falan. Ben tabii manzara güzel, çimler oraya. güzel, tadını tabii çıkarmışlardır. Tabii. Diyordum işte hani nasıl buldunuz, nasıl eserler beğendiniz mi, etsiniz mi sürekli sohbet halindeydik. Bayağı iyiydiler yani. Keyif alıyordu, alıyorlardı, sergi de geziyorlardı. Ama sonra öyle olmamış meğersek işte videolarımız, fotoğraflarımız karakollara düştü. Ee, neyse güvenlik mevzusunu kapatmak istiyorum ee, yani Tabii. zaten e, işte sergi boyunca böyle hepimiz eğleniyorduk ediyorduk bilmem ne neler o oldu atayım, neler yaptık ilk gün e, koro vardı rockler vardı DJ performansları vardı eserler zaten her yerdeydi e, ikinci gün yine konserler vardı Yine işte video artist gösterileri, dans gösterileri, enstalasyonlar vardı. Ya aslında festival gibiydi yani. Hani sergide değil de böyle multidisipliner bir festival gibiydi. Her sanat dalından insana çıktı yani. Ee, öyle mutluyduk ta ki ikinci gün akşamı olaylar patlayana kadar. Evet mutluluğunuz uzun sürmedi. Ben de bununla ilgili kötü bir soruyla diyeyim. Yani sorunun kendisi <gülüyor> kötü değil. Yaşananlar çok kötü. Son olarak serginin son günü bir eser üzerinden yaşananlara gelelim. Neler oldu o gün? Ya, bahsi geçen eser üzerine çok fazla spekülasyon döndü. Çok fazla yalan haber çıktı. Bizi de çok şaşırdık. Ee, Şahmeram isimli eser. Başka bir sürü eser gibi e, anonimde ve sergi ekibi olarak dediğim gibi az önce de ısrarla tekrarlıyoruz bunu. Herhangi bir politik ya da estetik görüşe göre ayrım yapılmadan sergilenen enterler içerisindeydi. Fakat e, o eseri diğerlerinden farklı yaklaşıldı. Bence bunun iki sebebi var. Birincisi üstünde Kabe olması rağmen yerde sergilenmesi. Diğeri ise köşelerinde LGBT artı bayrakları olması. Yerde sergilenme mevzusunda e, bizim yaptığımız açıklamalar sürekli göz ardı edildi ve e, hapiste olan arkadaşlarımızın onu yapıp işte İslam diniyle dalga geçmek için bir de ayakları altına serdiğini falan söylediler. Durum kesinlikle böyle değil. Öncelikle dediğim gibi e, eser anonim zaten. Kim tarafından yapıldığını biz de bilmiyoruz. Yerde olmasının sebebi ise çok kez açıkladığımız üzere lojistik sebepler. E, serginin ikinci günü şöyle bir olay oldu. Kayyumluk önünde güvenliklerle bir çadır tartışması yaşandı. Belki biliyorsundur. Ee, rektorun... Tabii tabii. Hatta e, çadırı kırdılar ve e, üzerinde siz ki, made by by kayyum yazıp onu da bir sanat eserine çevirdiniz. Çok yani da güzel çok, bir yaratıcı. Yani çok kötü bir gündü. Evet Gerçekten. biliyorum. Yani ilk defa okul tarihinde güvenlikler ve öğrenciler Birbirine karşı girdi. karşıya geldi ve çok üzücü bir görüntüydü yani. Ve akıntısı. aslında sizin bizde tanıyıp güvendiğiniz bir yerde aynı. güvendiğiniz kişiler, bir bir tanıdığınız yüzler, Tabii ve yani çehreler. Yani hep olarak muhabbetimiz olan da insanlar aynı zamanda. Hani ya orada Tabii. Öğrenciler ve güvenlikler, bütün işler hepimiz birlikteyiz yani orada. Neyse bu tartışmadan dolayı e, herkes kayyumluğun önüne lobete çağrıldı. Çadırlar artık kırılmasın, çıkarılmasın oradan diye. E, bu yüzden biz de kalabalığın dağılmaması için e, daha önce kurduğumuz alternatif sergi Güney Meydanı taşıdık. Güney Meydanı taşıyınca tabii yani meydan olduğu için asıcak çok yer yok. Yeni eserler de gelmişti tam o sırada. Asıcak yer bulamadık bazı eserleri ve bir anda yerde sergileme fikri ortaya atıldı. Tabii yani böyle şeyler olacağını kimse bilmiyor. Yani zaten. işin özlem anladığım kadarıyla böldüm ama lojistiğiyle alakalı bir şey biraz da oradan oraya taşımak, buradan buraya taşımak, iplerle asmak, panolar oluşturmak bunlar işin lojistik ki, kısmı. Yani... Ve bunlar da iş yani beden gücü gerektiriyor. Bir yandan Hı -hı. da para gerektiriyor. Bunlar Aynen imkan. Yani işte özellikle o seçtik de bir tek onu yere koyduk ezdik falan gibi bir durumdu zaten söz konusu değil. Ee, kimse yani herhangi bir eser üzerinde bunun yanlış olup olmadığını düşünmedi. Yani çünkü tekrarlıyorum çalışmalar arasında hiçbir ayrım gözetilmedi içerik olarak. Ee, LGBT yardım bayrakları konusuna da değinmemiz gerekirse yani dini değerlerin dört adet bayrak üzerinden sarsılmasını ben şahsen anlayamıyorum. Yani insanların hassasiyetini tabii ki göz atıyorum bu konuda. Fakat bu eser üzerinden insanların fobisini bu şekilde kusması kabul edilemez. Yani bu insanların içinde ülkenin İçişleri Bakanı ve okulumuza tanan rektör de var. LGBT sapkınları gibi bir söyleme biz asla ama asla kabul edemeyiz. Zaten değerlerden bahsedilen bir bağlamdayız. Ee, bu bağlamda özellikle azınlık bir grubun üstüne bu şekilde gelinmesi ve hedef gösterilmesi hangi akla bir kere? Ya zaten herkes farkında bulunanların tiyatrodan iberç olduğunu, boğazı şimdi durdurmak adına bir fırsat kullanıyordu. Ve kozlarını yakalayınca insanların dini değerlerini kullanarak politikaları doğrultusunda bir grup 20'li yaşlardaki öğrenciyi hedef gösterdiler. Hedef gösterdiler diyorum. Çünkü abone evet. dediğim gibi ölüm tehdidi, tecavüz tehdidi, dışında tehditleri. Yani gerçekten inanılmaz mesajları aldık. Ve ben e, evimden çıkamaz oldum. Bir ara böyle işte İliş katında oturuyorum. Ve işte evin önünden geçen herkes gözetliyor zannediyorum. Sürekli arkadaşlarımı korkuyorum. Yani bunları yaşamayı hiçbirimiz hak etmedik bence. Ee, bu, bu arada tehdit mesajlarını da ben telefonunda screenshot olarak tutuyorum. Bir gün hmm. bize biri abartıyorsun hmm, evet. böyle bir şey yok dersi diye. Yani inanılmaz mesajlar gerçekten. Ya yani bu insanlar bizim böyle kanımızı akıtmak istiyor yani inanamazsınız. <gülüyor> Evimizden çıkamaz olduk korkudan dediğim gibi. Ve biz bizi e, bu önüne atanlar kim? Biz tanıyoruz. Onların makamlarını asla asla kabul etmiyoruz. Sadece kayyum rektörü meşrulaştırabilmek ve kamuoyu desteklemek için e, insanların dinini kullandılar. Yalan haberler yaydılar. Arkadaşlarımızı günah keçisine çevirdiler. Terörist dediler. Sapkın dediler. Dış ee, güçlerin kuklaları dediler. Ya, halbuki biz sadece böyle kapsayıcı olmak istemiştik. Kimseyi dışlamak, tutuklaşmak, hele ki halkı kin ve nefreti sürüklemek gibi bir amacımız asla olmadı. Yani bunu söylemeye bile gerek yok artık. Çok ötekileştirildik. Ama yani olsun. Biz yine de sevgiyle yaklaşmak istiyoruz herkese yani. Arkadaşlarımız özgürlüklerine, eğitim haklarına bir an önce kavuşsun istiyoruz. Özgürce sanat yapabilmek istiyoruz. Ve Melih Bulu istifa etsin istiyoruz. Evet. Kendisi söylemleriyle, bu LGBT kulübünü kapatmasıyla, kendi fakülte atamasıyla, demokratik hiçbir şeyi umursamamasıyla, okulumuza polis sokmasıyla, güvenlikleri bize düşman etmesiyle, yani bir de üstüne üstlük Metallica seviyor diye onu kabul edeceğimizi sanmasıyla nasıl bozsun rektör olmaz gösterdi. Evet kesinlikle <gülüyor> yani işte bir de insan yerliliğini nasıl ispat eder değil mi Özlem sen yerli milli değilsin ya da sen işte vatan aynısını dediğinde insan bunu nasıl ispat <gülüyor> eder bir yandan da o kadar absürt ilerledi ki birçok yani... şey ben de hayret içinde izledim ve çok büyük öfke oluşuyor <gülüyor> tabii ki bir hınç siyaseti güdüldüğünü görüyorum. Buna karşı Boğaziçi'li öğrencilerin ısrarla sürdürmeye çalıştığı bir duygu temelli ve e, aksiyon e, bedenin de katıldığı, zihnin de katıldığı bir aksiyon temelli hı hı. politik izlek olduğunu görüyorum. Tam da olan bitenlerden bahsettik ve çok güzel anlattın ama bir de duygularla ve kalbinizde geçenlerle <gülüyor> ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu soruyu ekstra bonus olarak soruyorum. Arkadaşlarıma sordum var mı soracağınız sergiden arkadaşlarla kayıt alacağım diye onlardan gelen en beğendiğim soru. Siz orada bir kalabalık sizin arkanızda duran bir kalabalık ve aynı zamanda size karşı olan bir kalabalık. Bunlar dahilinde seni en çok mutlu eden ve en çok üzen ne oldu? Ee, önce üzerine anlatayım da mutlu duygumla kapatmış olarım. <gülüyor> Güzel <gülüyor> taktik. <gülüyor> ya şöyle en çok üzüldüğüm an ya anlatması çok zor ama e, üçüncü gün işte e, soruşturmaya öğrendik. Son gün. Ve, Aynen son gün soruşturmaya öğrendik ve işte ne yapalım ne edelim diye konuşurken ya gece okulda kalmayı bile düşündük bu arada da sonra mantıklı olmadığına kar verdik ve böyle işte kalabalık arasında yukarı çıkalım dedik ee, ve işte tam güney kapıdan çıkarken tabii bir polis ordusu e, sen arkadaşımla e, birbirimize baktık. Ve ben dedim ki işte mayın tarlasında yürüyormuş gibi hissediyorum şu an dedim. O da bana baktı adam da ya falan dedi. Aynen. Ve 15 saniye sonra... Yürek parçalayıcı. 15 saniye sonra yerde sürükleniyordu dört polis tarafından. Of. Ve e, ben sinir krizleri, ağlama krizleri yani gerçekten çok kötü bir anda lütfen arkadaşımı bırakın yani diye bildim sadece. Yani tamam geleceğiz hep gelelim. Lütfen fiziksel şiddet uygulamayın diye yalvardım. Bağırdım, ağladım. Ee, bizi ittirerek uzaklaştırdılar. Ee, ve işte e, yasak saati geldiği için size cezayı işlem uygularız diye test edip kovdular bizi oradan. Ve yani hiçbir şey yapamadık. Yani sadece yerde sürüklenişini İzlemek zorunda kaldım yani sonra zaten görüş da gitti ve yani bazı noktaları hatırlayamıyorum bile yani o kadar çok travmatik bir andı ki benim için hepimiz için yani öyle kötüydü yani kötü geceydi bizim için diyebilirim. Bu pandemi koşullarının getirdiği önlemler de polisin elinde aslında bir e, Hareketlilikleri, sosyal hareketliliklere evet. sok sokak hareketliliklerini engellemek için bir e, sopaya dönüştü öyle değil mi? Kesinlikle zaten yani ilk günlerdeki protestolarımız da yine pandemi e, bahane edilerek e, işte yasaklandı falan yani çok fazla şeyle uğraşıyoruz gerçekten evet. bir önümüzde bir Kadınlar şeyden. Günü var yine aynı Aynen, şekilde öyle. olacağını öngörüyorum bir anda parti kongreleri yapılıyor lebalet dolu lebalet miydi <gülüyor> lebalet dolu parti kongreleri yapılıyor ama biz sokakları dolduramıyoruz tabi yani üzücü. Peki mutlu olan, hadi mutlu duyguyla bitirelim dedin. Gerçekten evet. çok üzdün beni de e, mutlu olanla devam <gülüyor> özür edelim. Yani biz sizden özür dileriz. Ben bu toplumun buna nasıl izin verdiğine inanamıyorum. Özlem gerçekten bu yaşadığın Bilmiyorum. şey için kendi adıma ve halklar adına özür diliyorum. Ama mutlu olanla geçelim ve öyle bitirelim. Evet mutlu olan. Ee, düşüneyim. İkinci günü akşamı e, benim çok yakın bir arkadaşım Güney Meydan'da e, sahneye çıktı. E, DJ performans verdi ve yani çok yakın bütün arkadaşlarım hep birlikte. Yani Güney Meydan'daydık ve çalıyordu o. Yani gerçekten benim için o kadar gurur verici bir andı ki böyle. Yani benim içinde bulunduğum bir kolektif işte e, okulda bunu yapabiliyoruz. Yakın arkadaşım çalıyor işte yerde benim heykelim var başka yerde işte her yerde çok güzel eserler var herkes çok eğleniyor bir yandan çok da büyük politik bir olay yapıyoruz ve yani hepimiz birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki yani özellikle bu nasıl bir e, psikolojik etki bilmiyorum ama bu e, protestolar sürecinde Boğaz içinde herkes birbirini aşırı sevmeye başladı yani gerçekten. <gülüyor> Birbirimize aşık olduk böyle. Güzel. Ve yani o sevgi hissiyle de birlikte e, o an sanırım sergide en mutlu hissettiğim andı yani. Çünkü çok güzel bir görseldi işte bir yerde video art var, bir yerde biri dans ediyor. İşte bir yerde şu yakın arkadaşım tam meydanın göbeğinde çalıyor, ben çekim yapıyorum falan. Çok güzeldi yani. Bu i̇şte yanınıza sonrasında. bırakmadılar herhalde bu mutluluğu. Bırakmadılar ama yani biz e, umutsuz değiliz kesinlikle. Arkadaşlarımızı aldıktan sonra e, sanatımızı yapmaya ve sergilemeye devam edeceğiz ve büyümek de istiyoruz kesinlikle. Yani bu bizi ya belli bir noktada yıldırdı ama şu anda motivasyonumuzu tekrar topladık ve böyle küllerimizden doğmayı bekliyoruz açıkçası. Ya, o yüzden... Ee, bakalım gelecekte neler olacak? Öncelikle amacımız arkadaşlarımızı geri kazanmak. sonra çok güzel şeyler olacağını inanıyorum ben. Bu hafta dersler, online dersler başladı ve geri sayım on Hı -hı. günden geriye saydık. Geri sayım kampanyası yürüttünüz. Ben de buna katıldığım için biz yaptık, Hı -hı. yaptık, ettik diye konuşuyorum. Çünkü çok Hı -hı. E, kalben ve sosyal medyada bütün var gücümle bunu destekledim. Hakikaten çok önemliydi ve bir yerde inanmıştım o zaman aslında. Dersler açılmadan belki Salı salıverirler öğrencileri Hı -hı. diye. Çünkü bir yandan bu hafta pazartesi günü, dava günü de belli olmuştu. Herhalde dedim Hı -hı. bu çektirilen, bu hın siyaseti temelinde çektirilen ceza e, herhalde sona erer artık diye düşünüyordum maalesef öyle olmadı dediğim gibi son, e, ilk hedefimiz arkadaşlarımızı kurtarmak ben de arkadaşlarım olarak görüyorum onları ve onlara yapılan haksızlığa çok ciddi Hı -hı. tepki duyuyorum içimde ben bir de şunu fark ettim kendi adıma söylemek istiyorum çokça podcast çektim hem Hayat için Akademi kanalı için hem bağlı olarak çalıştığım, dışarıdan çalıştığım Zilberman Galeri için podcastlar çektim. İlk defa bu podcastta hakikaten duygularıma olabildiğince yani öfkemi ve sevincimi belirtebildiğimi fark ediyorum. Ve bunun da sizin aracılığınızla mümkün olması beni çok mutlu ediyor. Bunun için de teşekkür ederim. Son olarak kapatacağım diyecek bir şeyin var mı acaba? Ya ben... E çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü yani uzun bir süredir duruşma zamanı belli olana kadar biz e, çok pasif kalmak zorunda kaldık çünkü çok korktuk ve yeni yeni e, kendimize açıklama imkanları buluyoruz ve yani bize bu imkansın, yani tanıdığınız için çok çok çok teşekkür ederim yani bizim için ne kadar değerli olduğunu kelimelerle anlatamam bile gerçekten. Yani dediğim gibi e, siz biz değiliz yani kesinlikle şu anda. Hepimiz gerçekten biz olduk. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. E, ama yani iyi şeyler de olacak. Buna da hep birlikte biz olarak inanalım istiyorum. Umutlu bir şekilde bitirdiğin için teşekkürler. Hüma olan <gülüyor> yayınımızı Hüma'nın doğudan alıntısıyla kapatmıştık bu arada. Sanat Kalın yazmış hı hı. doğu mektubunda sanat kalın ben bu sözü sevdim yine öyle kapatmak istiyorum sanat kalın hoşçakalın neden neden neden